Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihaletLalegülTV.com.tr ve yine LalegülTV WhatsApp adından göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila fıkı Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza göndereceğiz. Ve yine soruların cevaplarını program içerisinde sizlere yanıtlamaya gayret göstereceğiz. Ve sizler de sorularınızı bizlere İlmihaletLalegülTV.com.tr ve WhatsApp gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr adresinden de daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımızı hem bölüm bölüm hem de soru cevap şeklinde bulabilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim, Rabbim de razı. iyileşsin inşallah hep beraber. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin. İlk sorumuz, e, biz balıkçılıkla uğraşıyoruz. Üzerimize balık kanı bulaşabiliyor ve üzerimizi değiştirme imkanımız olmuyor. Namazımızı bu şekilde kılmamız caiz olur mu? Ne miktara kadar kurtarır diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sual, e, balık kanının tabi et üzerinde olan değil de belki akıcı olan veyahut da işte e, kestiğimiz zaman, başını kopardığımız zaman e, üzerimize bulaşan kanın necis olup olmamasını yönelik bir sual. Tabii burada balığın küçük olması veyahut da büyük balık olması e, yine bu sual çerçevesinde değerlendirmelidir. Bu noktada Hanefi kaynaklarına baktığımızda e, El-Mavsili Muhtar isimli eseri ve yine kendi kitabını yapmış olduğu şerhte El-İhtiyar isimli eserinde balık kanının e, necaseti hafife olduğunu ifade etmiştir. Daha önceki programlarda da dillendirmiştik. Malumunuz necaseti ikiye ayırıyorlar. Galize olan necaset, hafife olan necaset. Galize olan necasette af daha az iken, hafife olan necasette af miktarı biraz daha fazladır. Ve El-Mavsili ihtiyar isimli eserinde ise balık kanının necaseti hafife olduğu, Buna göre bir uzvun veya da e, temas etmiş olduğu elbisenin dörtte birinden az ise e, bunun zarar vermeyeceği ama dörtte birinden fazla olması durumunda namaza engel olacağını ifade etmiş ve yıkanılmasının gerekliliği. Ama bu noktada şöyle bir ayrımı gidiyor. Yeme noktasında yani balığı yerken üzerinde balığın kanının bulunması noktasında zarar vermeyeceği ama kendisinin necis olacağı. Ancak bu konuyu farklı kaynaklara baktığımız zaman özellikle Hanefi mezhebinin temel kaynakları İmam Muhammed'in kitab aslı ve yine cami Sagir'e baktığımız zaman orada balık meselesi İmam Muhammed'e El-Cüvecani tarafından sual edildiğinde temiz olduğundan bahsetmiş, namaza mani olmayacağını ifade etmiş. Hatta İbnül i merhum haşiyesinde bu konuyu ele alır. Ee, İmam Muhammed rahimullahın bu noktada bir ayrıma gitmemesi, yani balığın büyük veya küçüktür şeklinde bir ayrıma gitmemesinden dolayı ister işte köpek balığı gibi, balina gibi veya daha büyük veya bu ebatta olan balıklar olsun, bunların kanının necis olmadığı Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş olduğunu ifade etmiş. Ee, i̇mam Es-Seraksî de El-Mepsud isimli eserinde mezhepte muhtemmet olan, kabul edilen görüşün bu olduğunu ifade etmiştir. Hatta e, İbn-i Ceym merhum diyor ki, yani bu görüşü teyit etmez hadedinde, balığın kanı bildiğimiz anlamda gerçek bir kanda değildir diyor. Ee, peki nasıl değildir, bunu nasıl anlarız diyor. Normal bir kan e, aktığı zaman ve zaman da geçtiğinde siyahlaşır, yani pıhtılaşır. Hı -hı. Oysa balık kanı zaman geçtikçe beyazlaşır diyor, pıhtılaşmaz ve normal kan gibi, yani kara hayvanlarında, kara canlarındaki kan gibi pıhtılaşma ve siyahlaşma söz konusu değil. Bunun da ona öz bir kan olduğu, normal bizim hukuken necis kabul ettiğimiz kan konumunda olmadığı ifade edilir. Tabi sadece bu talihle yola çıkmak belki doğru olmayabilir. Ancak mezhep imamlarımızdan, özellikle İmam Muhammed'den, bu konuda genel bir naklin bulunması ve mezhepte de tercih edilen görüşün bunun temiz olduğuyla hüküm verilmesi. Evet. E, peki bu neticede öyle veya böyle tartışmalı bir konu. Her ne kadar sahi olan görüşe göre temiz görüşü ağır bassa da ihtiyatsa dediğinde kaçınılmasını tavsiye ederiz. Yani balıkçılıkla meşgul olan e, kardeşlerimize tavsiyemiz işte bir önlük kullanırlar. Üzerine kan ser gibi sirayet etmelerinde önlüğe gelir, namazlarını ise normal temiz elbiselerine Hı. kılarlar. Ama buna rağmen eğer vücutlarına veya elbiselerine temas edecek olsa da, Hanefi mezhebinde sahih kabul edilen görüşe göre bir zararı yoktur. İster çok olsun, ister az olsun, ister büyük balık olsun, ister küçük balık olsun, her halükarda bunun kanının kişiyi e, pisletecek ve namaza mani olacak şeklinde değerlendirilmeyeceği esas kabul edilmiştir deriz. E, burada hocam hemen parantez içinde, Mesela kurban kesiyoruz, buradaki kurban kanı veya işte kurban kesikten sonra eti parçaladık, dolaba koyduk. Dolaptan çıkarttığımızda da mesela belli bir zaman sonra yine belli bir kan akıyor. Yemek evet. yapma esnasında mesela onlar bulaşabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, normalde kan, balık istisna edecek olursak normal şartlarda kan necistir. İster evet. eti yenen hayvan olsun, ister eti yemeyen hayvan olsun ancak İslami kurallar doğrultusunda bir hayvan teşkiye edilirse yani boğazlanacak olursa bu durumda akan kan, fışkıran kan yine necis'tir ama etin üzerinde var olan kan ise necis değildir. Dolayısıyla kurbanda işte hayvan kesilirken işte damarından çıkan bir kan vardır. Onun eğer temas ettiği bir elbise varsa onunla elbette namaz kılınmamalıdır. Ama etin dağıtımında veya etin taşımında veya dediğiniz gibi işte evimize kasaptan aldığımız ette elimize veya elbisemize temas etmesi, bu et eğer İslami usullere göre kesilmişse etin üzerindeki kanın necis olmayacağı, isna olduğu açık bir şekilde kitaplarımızda ifade edilmiş. Balık kanı meselesinde ise ister kan olsun ister etin üzerindeki kan olsun böyle bir ayrım yapılmadan sahih kabul edilen görüşe göre temiz olduğu beyan edilmiştir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda adakla alakalı aslında çok sorumuz var hocam. Adak niyet edilen bir yerden başka bir yere verilebilir mi? Tabii adak konusunu belki biraz detaylandırmamız gerekir. Yani adak matluk bir şey midir? Yapılması tavsiye edilen bir şey midir? Yoksa tavsiye edilmeyen bir şey midir? Bu noktada Ömer Nasuh Efendi ki ilmali hemen hemen her evide mevcuttur. Hı dinleyen kardeşlerimize de tavsiye ederiz. Adak konusunu oradan okumalarını. Onla giriş olarak güzel bir ifade var. Yani vakada Allahu u Azimuşa'nın kaderi neyse o olacaktır. Sen bir şeyin olmasını talep ediyorsun. İşte Ya Rabbi bu işim olursa şunu diyorum, bunu diyorum. O işin olmasında veya olmamasında senin adanın bir etkenin olmayacağını bilmek gerekir. Yani öyle bir şeye kapılmamak. Bir pazarlık yani. şeklinde olan bir şey değildir Hı. bu. Ha, sadece e, ama şöyle olabilir, bir istediğin bir şey oldu, ona mukabil sen şükür olarak e, kurban kesiyorsun veya şükür olarak fakir fukaraya tasaddukta bulunuyorsun. Bu güzel bir şey, bunda diyecek bir şeyimiz yok. Ama olursa böyle yapacağım, yaparsan şöyle olacak şeklinde bir adak, her ne kadar e, tavsiye edilen bir şey olmasa da ama kişinin bunu iltizam etmesinden dolayı bu kişiye vacip olacaktır. Yani tavsiye edilmez ama yaptın mı bunu Bak. yerine getirmen gerekecektir. Ancak ne zaman yerine getirmen gerekir? Adan şer'an kabul edilen bir adak olması gerekir. Bu da birinci şart olarak bunun bizatihi kendisi masiyet olmamalı. 7-8 sene şarttan bahsedilir ama önemli olan ki konumuzla alakalı olarak bunun maksut bir ibadet olması gerekir. Yani adadığın şey cinsinden maksut bir ibadet olacak. Mesela hasta ziyaret etmek güzel bir şeydir, teşvik edilen bir şeydir. Hatta kişi bunu Allah rızası için yaparsa bu bir ibadettir, sevap kazanır. Keza Kur'an-ı Kerim okumak, kişi bunu ibadet kastıyla okursa sevap kazanacaktır. Ancak bunlar maksut bir ibadet değildir. Hmm. Ama namaz kılmak maksut bir ibadet, oruç tutmak maksut bir ibadet, zekat vermek, hacca gitmek veya ümre yapmak veya tavaf yapmak, bunlar maksut birer ibadettir. Ötekiler mesela abdest almak bir ibadettir ama maksut değil, maksuda vesile olan Kesinlikle. bir ibadettir. Kıraat da bu kabilden Hı. çünkü kıraat namazın içinde rükünlerinden bir tanesi. Hı. Yani namazı itmam edecek, namazın tamam sahih edecek. olabileceği tamam edilebilmesi için gerekli olan bir ibadet. Ama amaç olan bir ibadet değildir. Böyle olduğundan dolayı deniyor ki adak amaç olan bir ibadete yönelik olmalıdır. Yani buna göre filan işim olursa işte bir ucuz Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Veya filan işim olursa işte abdest alacağım. Filan işim olursa işte bir hastayı ziyarete gideceğim. İşte, veyahut işte e, hastanede hastalara ziyaret edeceğim, yoğun bakımdaki tanımadığım kişilere e, ziyaret edeceğim şeklinde. Bu adak geçerli bir adak değildir. Yani kişiye vacip olan bir adak hmm. olmaz. Çünkü bu cinsde maksut bir ibadet yok. Birincisi demek ki o ibadetin maksut bir ibadet olması gerekir. İkinci olarak da o ibadet cinsinden farz bir ibadet veya vacip bir ibadet olması gerekir. Hmm. Buna göre mesela namaz, evet namaz cinsinden farz bir ibadet vardır, o zaman bu adak olabilir. İşte oruç, farz cinsinden bir ibadet vardır, adak olabilir. Veyahut işte bu kabilden tavaf yapacağım ki tavaf da hakeza bu şekilde maksut bir ibadet olarak ele alınabiliyor. Yani haccin içinde farz olan tavafların olması veya vacip olan tavafların olması. Mesela ıı, tasattuk dediğimiz zamanda da tasattu da zekata hamlediliyor. Yani zekat ıı, farz cinsinden bir ibadettir. Sadaka vermekte zekat kabirinden değerlendirileceği için farz cinsinden bir ibadettir. Ama kişi dese ki filan işim olursa hayvan keseceğim, kesmekte zebiha kastedilirse, yani bu ifadeyi kullanırsa kesmek bizatihi kendisi ibadet değildir. Böyle olduğundan dolayı bu adak geçerli olmaz. Ama hayvan keseceğim, etini işte fakirlere dağıtacağım derse o zaman burada asıl olan tasatüktür. Tasattü. Yani onu fukaraya dağıtmaktır, zekat kabiliğinden olacaktır. O zaman kesmesi de şart değildir. O kurban bedelini fukaraya vermesi de yeterli olacaktır hmm. fakirlere tasatüktür. Ama yok kişi kurban adayacak olursa, yani Kurban Bayramı'nda hani İraka dediğimiz kanı akıtmak, Allah için kana akıtmak bunu adayacak olursa Hanefi mezhebinde bu da vacip olacağı için i̇bn Abid'in merhum haşiyesinde bu adakta yerine getirilmelidir ifadesini kullanıyor. Peki burada sualde olduğu gibi tayin olsa, yani nasıl tayin? İşte e, falan işim olursa e, ben 100 lirayı falan fakirlere dağıtacağım dese e, bu durumda o, e, ve o işte yerine gelse e, o kadar miktarı dağıtması vaciptir. Peki tayin etmiş olduğu yerde dağıtması mı vaciptir? Kitaplarımızda der ki bir insan Medine fukarasına dağıtacağım dese, Mekke fukarasına dağıtsa adanını yine yerine getirmiş olur. Hmm. Yani tayinin burada bir önemi, önemi. yoktur. Yani yerine getirilir veya getirmez. Ama tabii bunu şurada da karıştırmamamız lazım. Mesela benim zekatım var, size para veriyorum. Diyorum ki benim bu zekatım işte talebelere ver veya fakirlere ver dedim veya filan yerdeki fakire ver. Siz gidip de başka yerdeki bir fakire verirseniz, evet benim zekatım olur ama siz burada emanete hıyanetlik etme hmm. noktasında hmm. iyi bir işlemde bulunmuş olmazsınız. Ama adakta ben kendim işte bunu falan fakirlere vermeyi adadım ama başka bir ihtiyaç sahibi karşıma çıktığı zaman ona vermemde hiçbir mani olmaz. Yani burada tayinin bir önemi olmayacaktır. Evet. O yüzden oradaki kardeşimizin ifade ettiği üzere orada falan fakir, filan fakir diye tayin etmiş olsa da başka bir ihtiyaç sahibi birini bulduğu zaman ona vermesinde de herhangi bir mani herhangi bir mahsur lazım gelmez. Evet hocam. Şimdi adakla ilgili diğer başka bir izleyicimizin sorusu hocam. Mesela ben bir zamanlar bir adak adamıştım. Adakta 40 gün boyunca oruç tutacağım söylemiştim ama bu kaza orucu tutacağım niyet olarak söylemiştim. Fakat bana dediler ki iki niyet olmaz. O zaman 40 gün adak, 40 gün de kaza mı tutacaksın dediler. Peki şimdi ben ne yapayım? Sadece 40 gün mü tutayım yoksa 40 gün ayrı, 40 gün ayrı mı tutayım demişler. aslında bir evvelki sualin cevabını noksan bıraktık ki bu sualde hmm. onun tamamlanmasına vesiledir. Dedik ya adakta aranan şartlar vardır. Nezir dediğimiz olay. Bu şartlardan bir tanesi de o ibadetin bizatihi kendisinin farz veya vacip olmamasıdır. Yani bir insan dese ki benim filan işim olursa işte bugün öğle namazını kılacağım. Filan işim olursa Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutacağım dese... Bu adak geçerli değil. Zaten bu kişiye farzdır. Hı hı. Şimdi kardeşimiz diyor ki işte şu işim olursa kaza uruçları tutacağım. Ben bunu kastetmiştim. Ee, ama şimdi bana diyorlar ki hem kazayı tutman gerekir hem de Hemen 40 gün normal oruç. Eğer zaten kazayı demişse yani kaza yapacağını nezretmişse bu nezir geçerli bir nezir değildir. Çünkü zaten bunları yerine getirmesi bu oruçlarını tutması farzdır bu kişiye. Evet. Yani farz cinsinden değil bizatihi farz olan bir ibadete adamış olacaktır. Ha kişi ben falan işim olursa Ramazan'da oruç tutacağım demiştir. Veyahut da benim falan işim olursa tutamadığım oruçların kazasını yapacağım demiştir. Arada Hiçbir fark yok. Hmm. Zaten farz olan bir ibadet olacağı için kişinin bu adada geçerli bir adak değil, yerine getirmekte mükellef olduğu e, bir ibadettir zaten. Ama başka bir adak olarak, yani ben 40 gün oruç tutacağım, lalet tayi, mutlak bir oruç olarak hmm. söylediyse, bu durumda ben onları hem kazama niyet edeyim, hem de adama niyet edeyim, böyle olmaz. olmaz. Çünkü o ayrı bir vacip olacak. Kazan zaten sana farzı, onları da yerine getirmen gerekecektir. Evet hocam. Şimdi bir de sadakayla alakalı bir şey var hocam. Yine benzer. Kendimiz için sadaka veriyoruz. Sevdiğimiz bir hocamızın adına sadaka vermek olur mu? Yani Allah'ım bu parayı falan hocanın adına veriyorum. Onun hastalığının şifa bulması ve her türlü belalardan korunması için niyet edip versek olur mu demişler. Şimdi ibadetlerde niyabet Hanefi mezhebine göre caizdir. Peki bu ibadetin mahiyeti önemli midir? Yani ibadetler biliyorsunuz, mali ibadetler vardır, bedeni ibadetler vardır. Bir de memzuç dediğimiz hem beden ile hem de malla yapılan ibadetler vardır. Hac ve ümre gibi. Evet. Bu ibadetler nafile olarak değerlendirildiği zaman Hanefi fıkhına göre ister bedeni ibadet olsun, ister mali ibadet olsun, ister memzuç olsun bir başkasına sevabını hediye etmek mutlak anlamda caizdir. Hatta o bir başkası ister ölmüş olsun, ister ber hayat olsun fark etmez. Yani yaşayan bir şahıs olsun veyahut da ölmüş biri olsun. Buna göre bir kişi iki rekat namaz kılsa için namazın sonunda ellerini açıp Ya Rabbi kılmış olduğum namazın sevabını işte e, anam için babama veya kardeşime veya ölmüş olan şuna veya buna veya hayatta olan şu kardeşime hediyeledim dese bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyeceği Hanefi fıkhına göre ve o sevabın kendisinden eksilmeden ona da verileceği ifade edilmiştir. Ki bu e, Hanefi kaynaklarında, hac babında el-haccu anil-gayr diye bir baf vardır, bir bölüm vardır. Bir başkası namına hacc yapma bölümü. Hı. Orada bu konuyu alül-kari çok geniş bir şekilde detaylandırmıştır. Rişad-ı bakılacak olursa. Şafi mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında bu konuda bazı farklı görüşler de yok değil. Hı. Yani onlara göre sadece mali ibadette bu olacağı, bedeni ibadette olmayacağı ama Hanefi mezhebine göre bedeni ibadette de bunun yapılacağı. Hatta bundan dolayı mesela bizim e, kültürümüzde var olan bir ahlak, işte cuma akşamları evlerde Yasin-i Şerif okunur, okunduktan sonra da o Yasin işte ölmüşlerimize hediye edilir. Hı -hı. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak suretiyle e, diğer ashab-ı kiram, diğer peygamberler ve sırasıyla kişi de o haneden ahirete göçmüş olan kişilere hediye edilir. Hatta Hanefilerin bulunmuş olduğu coğrafyada tab edilmiş Kur'an-ı Kerimlerin ee, arkasında bulunan hatim duasına bakacak olursanız orada şöyle bir farklılık görürsünüz. Yani şafilerin bulunduğu, şafilerin bulunduğu bir coğrafyada tabedilmiş edilmiş ile hanefilerin bulunduğu coğrafyada tabedilmiş, edilmiş Kur'an-ı Kerim'lerde değil de onların arkasındaki hatim dualarından. Hatim i̇şte dua yapılır, yapılır, yapılır. Sonunda e, hediye etme faslı başladığı zaman hanefilerde ve Bellig Maqara Nahu. Ya Rabbi işte okumuş olduğum bu Kur'an-ı Kerim'in, bu kuraatın sevabını işte şuna şuna şuna hediyeledim. E, oysa e, şafilerin bulunmuş olduğu coğrafyada tab edilmişse, <gülüyor> Ya Rabbi bu okuduğumdan elde edilen sevap ne ise bunun gibisini filana vermek istiyorum, hmm. falana vermek istiyorum şeklinde onlara bir nevi o kadar bir sevabın gelmesini Mevla'dan talep etmiyor. <gülüyor> bu da aslında bu ihtilafın bir nevi semeresi. Evet. Olarak geliyor. Şimdi kardeşimiz diyor ki sadaka ki sadaka mali bir ibadet. Bu noktada hanefilerle şafiler arasında ittifak da vardır zaten. Bir başkası namına verilebilir. Yani verip de sevabını bir başkasına hediye edebilir. Kişi nasıl ki kendisi için sadaka verdiğinde o sadaka ki ömrü uzatması, ömre bereket vermesi, bela ve musibetlerinin bertaraf olmasına vesile olması ki bu noktada varit olan birçok hadis-i şerif vardır. Aynı niyetle işte e, sevdiğim eşimin, dostumun için veriyorum. Onun başına gelecek olan sıkıntıların bertaraf edilmesi veya var olan sıkıntıların kaldırılması şeklinde veya ömrünün bereketlenmesi şeklinde yapılabilir ki bu güzel bir şeydir, matlul bir şeydir. E, Cavazlılığı noktasında da herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Bir hanımefendi mahremi olmadan sefiri mesafeye gidemez bu yasaktır. Mahremlere bazı hocalar yanlarında başka biri daha olmak kaydıyla geçici mahremlerde de sayıyorlar. Mesela kişinin, ablasının eşi varsa, ablası kendisi ve ablasının eşi geçici mahrem olduğundan seferi mesafe gidebilirler deniyor. Bu doğru mudur? Doğruysa bunun kaynağı nedir diye sormuşlar. Öncelikle bir bayanın seferi olan bir mesafeye Hanefi fıkkına göre mahremsiz gitmesi caiz değildir. Peki mahrem kimdir? Mahrem ebediyen evlenmesi haram olan kişilerdir. Bir de şunu ifade edelim. Seferde mahrem seçimi ile mutlak anlamda evlenilmesi haram olan kişiler arasında bazı farklılıklar da söz konusudur. Şöyle ki, e, süt kardeş kişinin mahremidir. Evlenmesi ebediyen haramdır. Ama bunun yanı sıra ikisinin genç olması ve birbirlerine yabancı konumda olması durumda süt kardeşiyle sefere gitmesine yine Hanefi fıkhında müsaade edilmez. Hı hı. Niye? Bir güven meselesi, farklı e, algının bulunabilmesi. O yüzden e, sadece konuyu mahremlikle de irtibatlandırmamamız gerekir. Ama mahrem açısından baktığımız zaman da mahremi ikiye ayırabiliriz. Müebbet olan mahremiyet, muvakkat olan mahremiyet. Mahrem haram demek. Yani evlenilmesi haram olan bayanlar hı hı. ve ev, kendisiyle evlenmesi haram olan eşler, kocalar. Bayan açısından bakıldığı zaman. Buna muharramat ifadesini kullanıyoruz. Peki bu haram olanlar işte müebbet olarak yani daimi olarak hiçbir şekilde onunla evlenmesi mubah olmayan kişiler. Bir de geçici, harici bir neden var. O nedenden dolayı evlenebilemiyoruz. Ama o neden ortadan kalkacak olursa evlenmemizde herhangi bir mani söz konusu olmayacak. Müebbet mahremiyete baktığımız zaman bunu da üç başlıkta incelenir. İşte karabetten mahremiyet yani akrabalık dediğimiz olay. Sıhriyetten mahremiyet bah yani dünürlülük veya işte Trakya bölgesinde dünüşlülük dedikleri hmm. e, bir bayan ile bir erkeğin nikahlanması suretiyle birbirlerinin akrabalarının kendilerine mahrem olması. Bir de rada dediğimiz sütten kaynaklanan mahremiyet. Bu üç başlık yani karabet mahremiyeti, hı hı. rada mahremiyeti bir de sıhriyet mahremiyeti, müebbet olan mahremiyettir. Yani bir kere tahakkuk ettiği zaman bir daha bu mahremiyet asla kalkmayacaktır. Evet. İlelebet devam edecektir. Karabeti zaten anlayabiliyoruz. Çünkü karabet şu anda oldu, ileride kalkar şeklinde düşünülmez. Ee, ama bunu mesela uygulayacağımız nokta, sıhriyete bakacak olursanız, mesela bir adam bir bayanla nikahlansa, hmm. işte onunla beraber olsa ve ayrılsalar, hiç aralarında bir bağ kalmasa, o bayanın usul ve furusu bu adama, bu adamın usul ve furusu bu kadına mahrem olacaktır. Ayrılmış olsalar bile... Hmm. Yani bu şu demektir. Bir adam bir bayanla nikahlandı. Hatta cinsel anlamda bir birliktelik olmasa da ayrılsalar onun annesiyle evlenmesi veya üst soyunun tamamıyla evlenmesi caiz olmayacaktır. Hmm. O bayanın bir başkasından olma çocuğu varsa, kızı varsa işte evlenseler ve birlikte de olsalar birliktelikten sonra o bayanın alt soyuyla da evlenmesi kesinlikle caiz olmayacaktır hmm. ve bu müebbettir. Muvakkat değildir. Süt daha keza böyledir. Ve bizim seferde aradığımız mahremiyet ve mutlak anlamda mahrem dendiği zaman akla gelecek olan mahrem budur. Yani ebediyen evlenilmesi haram olan muharremat. Hmm. Diğer muharramat ise muvakkat dediğimiz geçici. Yani belli bir etkenden dolayı mani bir durum var. Ne gibi? Örneğin bir kadın evlidir. Evli olan bir kadının bir başkasıyla evlilik yapması mümkün değildir. Bu kadın da mahremdir. Hmm. Veya da e, sizin hanımınız var, hanımınızı nikahınız altındayken hanımınızın kız kardeşi veya ablası, yani baldızınız evet. veya hanımınızın teyzesi veya halası, bunu da aynı nikah altında toplamanız İslam fıkhında yasaktır. Bu da e, mahrem olarak değerlendirilir ama mahrem bildiğimiz klasik anlamda ebedi mahrem olarak değil. Kuşan Evlenmenize mi? mani bir durum vardır. Nedir hmm. o? Hanımının olması. Ama ne zamanki hanımınla diyaloğun koparsa, işte onu boşarsan veyahut da ölecek olursa boşamada iddetini bittikten sonra ölme durumunda ise hemen onun kız kardeşini Alman'da herhangi bir mani söz konusu olmayacaktır. Tıpkı sokakta evli olan bir kadınla evlenmen haram ama kocası ölecek olsa veya onu boşayacak olsa iddeti bittikten sonra o kadınla evlenmenin helal olması gibi. Dolayısıyla burada yani mahrem dendiği zaman evlenilmesi yasaklılık olarak algılanıyor. Bir erkeğin Kur'an-ı Kerim'in ifadesi doğrultusunda dört bayanla evlenmesi caizdir. teşvik edilen bir durum değil ayrı bir konu ama caizdir. Peki dört tane hanımı varken ile evlenmesi haramdır. O da mahremdir. O kadın kim olursa olsun evet. ama dördüncü hanımı öse veya ondan ayrılacak olursa bu durumda onun niddeti bitmesi durumunda o beşinci dediğimiz ki o zaman dördüncü olacaktır alması helal olacak. Bakın yani mahremiyet noktasında muvakkat mahrem dediğimiz aslında kadının kendisinden kaynaklanan veya erkeğin kendisinden kaynaklanan bir mahremiyet değil harici bir nedenden dolayı oluşan bir mahremiyettir. Hmm. O zaman bu mahrem ile sefere gidilmesi caiz midir, değil midir suali çok abes bir sual olacaktır. Niye? Çünkü dedik ya, işte baldız enişte için mahremdir, evlenemez. Hı hı. O zaman bir baldıza enişte mahrem olup da sefere gidebilir mi? Eğer buna gidebilir dersek evli bir kadınla da gitmeniz muba olur. Çünkü evli bir kadınla da evlenmeniz mümkün değildir. Evet. Çünkü nikah altında olmasa ise bile. Hatta evli kadından daha şedittir baldız. Hı hı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam e, Elham el ve diyerek yani işte gerek baldız olsun gerek kayın olsun bu iki ıslahı da içine alır. Bu ölümdür e, olarak, ölüm olarak nitelendirilmiş. Çünkü arada bir ünsiyet var, bir akrabalık var, bir tanıştılık var. Daha büyük felaketlere olmasına imkan var. O yüzden bundan kaçmak, yabancıdan kaçmaktan daha elzemdir, daha önemlidir şeklinde ifade e, de bulunulmuştur. O yüzden mahrem dediğimiz zaman bizim anlayacağımız mahrem mutlak mahremiyettir. Yani ebediyen evlenilmesi helal olmayan Hı. kişidir. Öl olduğu halde bile sefer noktasında yine başka şartlar daha aranacaktır. Evet. Nerede kaldı ki geçici olan mahremi biz mahrem kabul ederek onunla sefere gitmesine ruhsat verilsin. Böyle bir şey yoktur. Evet. Yani tekrar cevap verecek olursak izleyicimizin sormuş olduğu soruyla eniştesi Ablası yan yana seferi... Seferi bir mesafeye, hanefi fıkhına göre gitmesi evet, caiz, caiz değildir. Değil. Eğer seferde mahremiyet aranıyor ise, ki hanefi aranıyor, o zaman o mahrem, o bizim bildiğimiz mahrem olmalıdır. Yoksa geçici mahrem diye tabir edilen kişiler değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla da, da, sülük tedavisinde kullanılmış bir sülüğün taşıdığı mikrobu yaymaması için alkol veya çamaşır suyunda imha ediliyor olması Doğru mudur bunun fetvasını öğrenebilir miyiz? Tabii bu e, tıbbi bir mesele. Yani o sülükte bir mikrop oluşuyor. Bu mikrop vebaey seviyet verip de yayabilir, yayamaz. Ama bildiğimiz kadarıyla yani etrafımızda bu işi yapanların e, uygulaması, hatta akrabalarımızdan, e, yaşlarımızdan bu işi uygulayanlar genelde onu e, tabii olarak doğal yerlere salmaları oluyor. Yani o sülük kullanılıyor, kullanıldıktan sonra bir dereye, bir ırmak kenarına bırakılıyor, doğal yaşantısında belli bir zaman sonra zaten kendini temizliyor, hmm. bir daha da kullanılabilir bir durum olabiliyor diyorlar. O yüzden eğer hayvanı öldürmeden bunu halletme imkanımız varsa keyfi bir öldürme olur ki bu caiz olmaz. Yani doğru olmaz en azından böyle söyleyelim. Ama yok, gerçekten bir hastalıktır. O hastalığın yayılmasına vesiledir. Ve illaki bu şekilde olmalıdır şeklinde gerçek anlamda bir bilgi. Yani filan demiş, falan demiş değil de gerçekten böyle olduğu kanıtlanmış ise o zaman zaten bu bir zarardır. Zararın bertaraf edilmesi, onu öldürmek de olacaksa bunu da yapmakta herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Yani bunu biraz da ehli hıbrı olan bu konuda uzman bir olan kişilerle yapmıştır. istişare ederek yapmakta uygunluk vardır. Yoksa sadece işte internet haberleriyle veyahut da Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan Hüseyin'in demesiyle değil de gerçekten bu böyle midir? Bu bir vebaya sebebiyet midir? Veyahut da bunun gerçek tabi doğal hayatına saldığımız zaman bunun insanlara bir zararı olacaktır. Olur mu? Olmaz mı? Buna göre hareket etmek gerekir ki bizim bildiğimiz olmamasıdır ama dediğimiz gibi yani bizim bilgimizi burada bir önemi yok. Gerçekten eşi bilen kişilerle bu konuyu görüşmek daha uygundur. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da Şafii mezhebindenim köpek elbiseme değdi namaz kılabilir miyim? Tabii özellikle kardeşimizin mezhebini tansis etmesi, dillendirmesi Şafii mezhebinde köpeğin durumunun Hanefilerden farklı olduğunu vurgulamak içindir. Evet. Ee, köpek Hanefi mezhebine göre etiyenmeyen e, bir hayvandır. Ama diğer vahşi hayvanlardan farklı bir hayvan değildir. Hmm. Şafii mezhebine göre ise e, köpek etiyenmeyen bir hayvan olmakla beraber artı e, İslam'ın kabul etmiş olduğu necesül ayn diye tabir ettiğimiz hınzır gibi, yani domuz gibi bir hayvandır. Hmm. Tabi bu hayvana hakaret, hayvana eziyet anlamında değil. Hukuksal çerçevede böyle bakılır. Yoksa hayvanın bir günah olduğundan dolayı hmm. değil Dolayısıyla bir insanın e, üzerinde e, mesela e, köpeğin kılı olsa şafi fıkhına göre veyahut da köpek terliyken, ıslakken e, şey. elbisesine temas edecek olursa o necaset buraya sirayet edecektir. Yani bu şu demektir, Hanefi mezhebine göre köpeğin bizzat kendisi canlı olan köpek, Derisi veya kılı necis değil, salya müstesna. Evet. Çünkü salya etten neşet eder. Eti necis olan hayvanın salyası da necistir. Hı hı. Eti temiz olan hayvanın salyası da temizdir. Eti meşguk olan, şüpheli olan hayvanın salyası şüpheli, mekro olan mekro Mek olacaktır. Sadece farklı, harici nedenlerden dolayı bu kural bazı kere istihsanla işte evde bulunan fare, yılan, akrep gibi hayvanların artıkları veyahut da kedinin artığı noktasında bu kuralın dışına taşınmış. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan hadis-i şeriflerden dolayı. Şimdi buna göre baktığımız zaman köpeğin derisi, kılı Şafi mezhebine göre necis, Hanefi mezhebine göre ise canlı olması durumunda necis değil temizdir. Başka bir necaset üzerinde yoksa. Peki Şafi Meslebi'ne göre baktığımız zaman köpek kuru iken elbiseniz de kuru olsa ve bu köpek sizin elbisenize temas edecek olsa bu durumda o necaset elbisenize sirayet eder mi? Kardeşimizin suali bu. Hı hı. Şöyle bir kuraldan bahsedebiliriz. Kurudan kuruya necaset sirayet etmez. Yani diyelim ki elim kuru ve temiz. Şu masanın üzeri de kuru ama necis ben elimi şu masanın üzerine temas ettirecek olsam ve buradan elimi çeksem, buradaki necis olan ama kuru zemin elimde kuru olmasası bile buradaki necaset buraya sirayet eder denmez. Bu ister elim olsun, ister elbisem olsun fark etmez. Hmm. Bu hanefilerin de şafilerin de kabul ettiği genel bir prensiptir. Ancak e, aramızdaki fark, yani şafilerle hanefiler arasındaki fark, bu ikisinden herhangi bir tanesi eğer yaş ise, Gerek e, necis olan zemin, gerek e, temiz olan zemin. İkisinden biri eğer e, necis ise bu şey e, yaş ise bu durumda necasetin sirayeti söz konusudur. Hmm. İster temiz olan e, zemin yaş olsun, ister necis olan zemin yaş olsun fark etmez. Mutlak anlamda sıvıdan e, yani yaştan kuruya bir sirayet söz konusu olacağı için bu birbirini necis edecektir. Hmm. Mesela buna göre köpek e, ıslakken veya da terliyken e, kuru veya yaş önemli değil. Elbiseye veya da vücuda temas ettiği zaman oradaki necaset buraya sirayet etmiş olacağından dolayı şah fıkhına göre bunun temizlenmesi gerekecektir. Ama hanefi fıkhında bu böyle değildir. Hanefi fıkhına göre kurudan kuruya necaset sirayet etmediği gibi e, yaş olan, kuru olan necasetten yaş olan temiz olan mahalle de sir necaset sirayet etmeyecektir. Hmm. Yani mesela diyelim ki elim temizdir ama ıslaktır. Islaktır. Zemin kurudur ama necistir. necistir. Elimi o zemine temas ettirmemle elime necaset sirayet etmez. Hatta e, muhit burhani de olsa gerek kişi çıplak ayakla yaş olan çıplak ayakla necis olan kuru bir zeminde yürüse yani beklemezse ama, hı hı. yürüse yani beklemekten kastedilen o o ıslaklık Geçmese. aşağıya gelecek, altta ıslak olacak. Bir sefer ıslaktan ıslak necaset sirayet edecek, böyle değilse. Yürülmesi durumunda ayağının temiz olacağından bahsedilir. Ayağının necasetin sirayet etmeyeceğinden bahsedilir. Yani eğer e, zemin, yani necis olan zemin kuru ise ama e, zemin, necis olan zemin yaş ise, Diğer uzuv kuru ise, temiz olan kuru ise, bu durumda Hanefi fıkhında farklı tartışmalar olmakla beraber yine tercih edilen görüş, o sıvının, yani o necis olan sıvının kuru olan zemine geçmesi ve orada da eserinin belirmesi yeterli değil. Sıkıldığı zaman oradan damlaların çıkması gerekir necis edebilmesi için. Hmm. Sadece mücerred eserinin belirlemesi bir şey ifade etmez. Mesela bu çok sual ediyor, işte e, takkem kuru e, lavabodayken yere düştü zemin ıslaktır mesela. Ee, yere düştü. Bu durumda hemen kaldırdığınız zaman orada bir eser zahir oldu ama sıkıldığı zaman çıkacak kadar değil. Evet. Bu Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre necis olmaz diyor. Tabi ihtiyaç dediğinde yine yıkamak güzel olandır. Evet. O ayrı bir konu. Ama tersi olsa yani benim e, takke ıslak, ıslak olsa yer zemin olsa. orada durum biraz daha farklı hmm. olacaktır. O yüzden e, bu noktada Hanefi mezhebi ile Şafi mezhebi arasında biraz farklılık var. Şafi mezhebinde böyle bir teferruata girmeden ikisi kuruysa problem değil ama ikisinden biri yaşsa evet. otomatikman necase sirayet edecek diyor. Dolayısıyla köpek meselesinde de kendisi necis olduğundan dolayı köpeğin şafif fıkhına göre kuruysa problem değil. Eğer eliniz kuruysa ama veya elbiseniz kuruysa, eliniz veya elbiseniz necis, e, ıslak olduğu halde köpek size temas etmişse otomatikman o bölge necis oldu. Hı. Peki ne yapılması gerekir? Elbette yıkanması gerekir. Peki bu yıkanma nasıl olacak? Bu noktada daha nefi fık ile şafif fıkhı arasında yine farklılık vardır. Hanefi mezhebine göre bu necis ise eğer o necaset normal suyun altında e, üç kere yıkamakla veya kalben mutmain olacak şekilde Hı -hı. bir kere güzel bir yıkamakla da temiz olabilir. E, tamamıyla orada necasetin gittiğine dair kanaat hasıl olmaksı. Ama böyle bir e, kanaat oluşamıyorsa işte üç kere yıkanacak, her defasında sıkılacak şeklinde Hı -hı. kitaplarımızda ifade var. Ama Şafii mezhebine göre özellikle köpek necasetinde bu noktada varit olan hadis-i şeriften dolayı yedi kere yıkanmasının gerekliliği ve yedi tanesinden bir tanesi de toprakla olmasının gerekliliğinden bahseder. Hmm. Bu toprağın öncesi veya sonrası olması önemli değil. Yani diyelim ki elbisenize e, köpeğin salyası temas etti. Bu necistir. Bunu yıkamamız gerekir. Nasıl yıkayacağız? Normalde toprağı ıslatlarak orayı ilk önce topraklayacağız. Bir nevi sabunlayacağız yani. Ama toprakla bu olmalıdır. Ondan sonra geri kalan işte e, 7 kere 6, 5, 4, 3 geri kalan yıkamaları da normal suyun altında her defasında e, sıkmak şeklinde oraya yıkamamız gerekir. Evet. Ya böyle veyahut da ilk önce suyla yakarız en sonundakini toprakla yapmamız gerekir. Ama Hanefi fıkhına göre bu şart değil. Toprak olması şart değil. Hadis-i şerifte Hanefi mezhebi biraz daha... Yorum e, katarak buna, yani burada asıl olan onun e, temizlenmesi için bir alet veya devatın kullanılması, hmm. bu sabun da olabilir, deterjan da olabilir, toprak da olabilir, bir şekilde oradaki necasetin gitmesi şeklinde anlamışlar. Şafi fıkhında ise yok, hadis-i şerifte nasıl ne ifade edilmişse o şekilde olmalıdır diyerek bir tanesinin illaki toprakla olması ve yedi kere oranın yıkanması şart koşmuşlardır. Evet. Özellikle köpek noktasında e, bu noktada dikkat edilmesi gerekir. Hı hı. Ben hatırlıyorum e, bizim bazı hocalarımız vardı. E, bunlar mesela bir yere giderdik, pikniğe giderdik. İşte orada böyle bir köpek dolaştığı zaman Ondan böyle sanki yani necis bir hayvan, sanki demeyeyim aslında necistir, tehlikeli bir hayvan dolaşıyormuş gibi hemen yerinden kalkar. Aman üzerime değmesin. O belki salya kaçmak için mi? Çünkü üzerime değer, onun temizliği Hı. ciddi anlamda evet, sıkıntıdır. Ee, ama bu biraz da kültürel oluyor. Hı. Ama o hocalarımızın mesela çocukları da şafi oldu halde ama İstanbul'da yetiştiğinden dolayı o konuda biraz daha hanefiler gibi rahat hareket evet. edebiliyor. Yani bu biraz da işte coğrafi yapının veyahut Hı. insanların yetişmiş olduğu yerin kişi üzerinde etkisi tabi mezhebine bağlılık noktasında. Hı. Yine bizim Halil hocamız Allah selamet versin Rabbim kendisine şifa ihsan eylesin. E, evinde ders okuduğumuz zamanlarda abdest alırdı. Abdest aldıktan sonra e, ayakları ıslak çünkü ıslakken halıya basmazdı illa terlik yerdi, terlikleriyle beraber adaya basar, seccadesin üzerine e, terliklerini çıkartıp, seccadesine basıp namazını öyle kılardı. Hmm. E, niye diye sual edildiğinde, çünkü Şafi mezhebinde iki taraftan bir tanesinin ıslak olması durumunda necasetin sirayeti vardır. Allah. Ama yer necis mi? Yani yerin necis olduğunda bir kesinlik yok ama işte eve gelen temizlikçi e, bu noktada belki dikkat etmeyebilir. Yerin Temiz olmama ihtimali vardır. Hmm. Şüpheden kendisini çocuklar arındırmak dolaşıyor, için şey çocuklar olabilir. dolaşıyor vesaire. Bir de Şafii mezhebine göre mes ile temizlik olmaz. Mesela e, şurası düz bir zemindir, kurtaksızdır. Evet. Buraya bir kan damlasa veya idrar damlasa, burayı e, bir temiz bir bezle silsek burası temiz olur. Hanefi fakirine göre. Şafii mezhebine göre illaki yıkanması gerekir. Hmm. Yani suyun oraya verilmesi gerekir. Lazım. Bu noktadaki tartışmadan dolayı mesela hoca efendi bu noktada çok titiz davranıyor. Evet. İşte terliklerini giyiyor. Ta ki seccadesine gidene kadar terlikleriyle dolaşıp hmm. ve terliklerinden ayağını halıya basmadan direktmen seccadeye basıyor ki olur ya oradaki necaset ayağıma sirayet etmesin hmm. diye. Bu da mezhep farklılıkların evet. bize yansıması oluyor. Evet. Şimdi hocam burada hani şeyden, necis şeylerden bahsediyoruz ya mesela alkol temiz sırf sadece alkolden bahsettiğimiz zaman evet. mesela üzerimize sıçradığı zaman veya benim kendi başıma gelen olay mesela yolda yürürken yanımdan geçen adamla böyle birbirimize vuruştuk. Adamın elindeki poşet düşsü. Elindeki poşette bira varmış. Evet. Yere düşünce o biralar patladı üzerimize sırayet etti mesela. Bu evet. tip durumda ne Şimdi yapmamız şöyle lazım? Şöyle söyleyelim. E, Hanefi mezhebi yine bu noktada Şarap ve şarabın dışındaki alkollü, alkollü içecekleri birbirinden ayırmıştır. Hı hı. Ancak Cumhur'a göre bu ayırım e, necasetlilik noktasında, içilme noktasında mezhepte tercih edilen görüşe göre her halükarda haramdır. Hı hı. İster şarap olsun, ister bire olsun, ister rakı olsun, ister farklı isimlerle anılan diğer müskürat olsun. Evet. Ama necasetlilik noktasında biraz daha farklılık e, arz ediyor. Şöyle ki, Şarabın bizzatı kendisi hem haramdır hem de necistir. Hı. Diğer alkol ise içilmesi haram ama kendisi ise sahi olan görüşe göre necis değildir Bilmiyorum. Hanefi mezhebine göre. Hı. Ama tabii burada biz mesela İsmail Ağabeyi Fetva Kurulunda bu konuyu irdelerken Cumhur'un görüşünü de göz ardı etmem adına şöyle bir fetva insanlara veriyoruz. Eğer içme gayesiyle üretilmiş alkolü içecekse bunu da şarap gibi değerlendirerek yine bundan kaçınılması, yani hmm, necaset, necaset noktasında. Oldu. Yoksa içilmesinin haram olduğunda onda zaten bir şüphe yok. Evet. Ama necaset noktasında da ondan da kaçınılmasının gerekliliği, hmm. öyle bir üzerimize teması varsa onu yıkayalım. Yıkıyorum. Ama yok, içilmek gayesiyle üretilmemiş, işte hijyenlik için üretilmiş, etil alkol gibi hmm. e, veya işte çözeltici olarak kullanılıyor. Bu gibi alkollerin içilmesi yine caiz değil, ama kendisi ise Hanefi mezhebine göre, tercih necist. edilen görüşe göre necis olmamasıdır. Tamam. Şafii fıkı böyle değil ama şafii fıkına göre e, biz şarap dediğimiz zaman yine yani hamur dediğimiz hmm. zaman içinde alkol bulunan bütün müskülatın hepsi buraya şamildir. Hmm. Dolayısıyla ister içilme gayesiyle üretsin ister içilme gayesi olmasın eğer Peksin, alkolse necist. içindeki bu da necisdir. Buna göre mesela Kolanya Şafi mezhebine göre necis olarak kabul edileceği için eğer eline temas etmesi onu yıkaması gerekir. Ama Hanefi mezhebine göre üretilme gayesi içmek değil. Ee, ki alkolün bizati kendisi de şarabın dışındakilerde Hanefi mezhebine göre necis olmadığı için e, tercih edilen görüş, iktilaf olmasıyla beraber Hı. tercih edilen görüşe göre necis değil. Ama tabii ki bu iktilaftan kaçmak en güzeldir. En güzel İhtiyat canım. olanı da budur. Evet. Bunu söylememizde e, fayda vardır. Bazen diyorlar hocam uzatıyorum ama e, parfümde Sağol. alkol var mesela, üzerine sıktın, onunla namaz olmaz. İşte, Hanefi fıkkına evet. göre bir problem yok ama Şafi mezhebine göre evet sıkıntılıdır. Çünkü Hı. etil alkol dahi olsa kendisi bizatihi necis olacak. Mesheplerin şeyleri çok önemli. İşte aslında e, yani imamlarımızı, müştehit imamlarımızın ihtilaf etmiş olması, ümmete rahmet, rahmet olması evet. bu manada tezahür etmiştir. Yani bu konuda bir darlılık yok. Yani Bir mezhepte bir darlılık varsa diğer görüş bir konuyu biraz daha genişletmiştir. Ee, i̇nsanlar herkes aynı değildir, farklı farklıdır. Dolayısıyla bunun ümmetin bu bağlamda ihtilafı ümmete rahmet olmuş oluyor. Evet, bazen yani. midyat seven kardeşlerimiz var mesela hocam. Evet. Hanefi kardeşlerimiz. O anlamda da şafi takdiden yiyorlar evet, hocam. Evet. Son sorumuz hocam. Ee, bir hadis-i şerif göndermişler. Biri şehit olsa, sonra dirilse, sonra bir daha şehit olsa... Yine dirilirse sonra yine şehit olsa borcunu ödemeden cennet yüzü göremez. Hadis-i Şerif'i kafama takıldı. Benim şu an borcum var ama vadisi geldiğinde ödeyeceğim. Bu halde ölsem cennet yüzü göremem mi? Hocam kaynağına da baktım. Kaynakta da şöyle diyorlar. E, Hadis-i Şerif'in kaynağı ile alakalı Ahmet, İbni, Ahmet bin Hanbeli'nin müstediğinde geçiyormuş kaynak olarak da. Tabii burada öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir. Bunu daha önceki programlarımızda dillendirmiştik. Hatta buradaki programları, yani soru ve cevapları kaleme alan Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızın da e, eserinde ilk birinci cildin ilk sualiydi. Şu biraz sonra söyleyeceğim mesele. E, bizler direkt ayeti kerime ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkartabilecek konumda değiliz. Bunu itiraf etmemiz gerekir. Yani müştehit değiliz. Hı hı. Bunlar müştehidin işidir. Bizler belki müştehit imamlarının görüşlerini bizlere nakleden, hatta direktmen onların kitaplarını bile anlayacak kabiliyette olmayabiliriz. Onları bizlere nakleden ulemanın kitaplarında var olan ibareleri, fetvaları nakledenden öte değiliz. Hı hı. Bu şu demektir, e, bu konuda şöyle bir hadis-i şerif var. Ne dersiniz? Hadis-i şerif alel-reisi velayin. Başımızın der nedir? Hadis-i şerif hakkında diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama o hadis-i şerifi bizden daha iyi yorumlayacak, daha iyi anlayacak müştehit imamlarımız vardır. Ve biz o müştehit imamlarımıza bakarız. Onlar bize o hadis-i şeriften ne anlamamız gerekiyorsa onların söylediğini anlarız. Çünkü biz direkt dediğimiz gibi ayet ve hadisten hüküm çıkartabilecek kabiliyette değiliz. Ki böyle bir kabiliyette var olan kişi de zaten yok. Hani günümüzde birileri kalkıyor işte arzu endam ediyor diyor ki ben Kur'an İslamı'na sizi çağırıyorum. Nedir Kur'an İslamı? İşte diğer hadisleri çıkar, müşte görüşlerini çıkar, her şeyi bir evet, kenara at. Evet. E, ne yapacaksın? Direktmen Kur'an'dan al. E, nasıl alayım? Gel diyor ben sana anlatayım. O zaman ben seni taklit edeceğim. Yani o ki ben senin anlatımın ile Kur'an'ı anlayacaksa o zaman Ebu Hanife'nin anlatımıyla ben Kur'an'ı anlayayım. Onu söyleyenler de şöyle oldu hocam. İnsanlara meal okuyun dedik diyor. Sonradan diyor baktık mihal okuyup diyor, kendi kafalarınca bir şey yapmaya başladılar diyor. E, baktım böyle olmayacak diyor. Bari tefsir yazayım dedim diyor. E, o zaman var olan tefsirlerden evet. insanları koyuyordunuz. Yani. E, onlara bakmayın siz direkt ben Kur'an'a bakın diyordunuz. Yani. Şimdi o Kur'an'ın anlatımını ise ama siz yanlış anlıyorsunuz ben size anlatayım. Ben size anlatayım. Okey o zaman bu şu demektir. Sizler Kur'an-ı Kerim'e bakarak direkt hüküm çıkartamazsınız. Hmm. Bunu itiraf ediyorsun. Evet. E, ne yapmak gerekir? Birini taklit edeceksin. Anlayan birine soracaksın. O zaman ümmetin ittifak ettiği, icma ettiği müştehit imamlarımız varken evet. onları böyle bir kenara koyarak ilim adamı olup olmadığı tartışılan sizleri mi taklit edelim? Yani bu çok aslında e, akli olarak da meseleye yaklaşıldığı zaman çok tutarsız bir söylem olduğu ortadadır. Evet. Diğer bir taraftan işte diyorlar ki ben mezhep imamların görüşlerine değil direkt hadis-i şeriflere bakarım. Hadis-i şeriflerde sahip bir hadis-i şerif varsa onu imamın önüne geçiririm. Ve bunu söylerken de şu ifadeler. Ee, hemen hemen dört mezhep imamı şunu söylemişlerdir. i̇dâ ı hadis el ve u a Bir noktada hadis-i şerif, sahih bir hadis-i şerif varsa o benim görüşümdür. Evet. Buradan yola çıkarak da e, diyorlar işte sahih hadis-i şerif vardır. O zaman burada e, Hanefi böyle dese de bu önemli değil. Şafi böyle dese de bu önemli değil. Şimdi eğer o hadis-i şerif o imama ulaşmamışsa tamam diyecek bir şeyimiz yok. Ama o hadis-i şerif o imama ulaştığı halde sen o hadis-i şerifle amel ediyorum, imamın görüşünü kabul etmiyorum dediğin zaman sana sormamız gerekir. O hadis-i şerifin sahih olduğunu nereden biliyorsun? <gülüyor> i̇şte e, rical ilminden biliyorum. E peki rıcal ilminde o ra şeylerin, ravilerin sağlam olup olmadığını nereden biliyorsun? İşte kitaplardan, bu konuda yazılmış eserlerden. Yani İbni Hacer emsali ilim adamların kitaplarına. O zaman sen bir hadis-i şerif için sahiptir veya zayıftır derken takliden bunu söylüyorsun. Evet. Tahki söylemiyorsun. Yani yine mukallisin. Peki kimi taklit ediyorsun? i̇bn Hacar Hacer ve Emsali ilim adamlarını taklit ediyorsun. Yani musanifleri taklit evet. ediyorsun. <gülüyor> Peki o musanifler ki kendilerinin mukallit olduğunu söylüyorlar. Yani kendisi İmam-ı Şafi'nin Onları takliden onların da ötesine, onların da imamlarının ötesine geçerek Ebu Hanife ve İmam-ı Şafi'ye muarazda bulunuyorsun. Yani bu nasıl periz, nasıl turşu derler Allah. ya... Yani sen bir taraftan diyeceksin ki ben hadis-i şeriflere bakarım, direktmen oradaki ahkamı oradan anlarım ama onu anlama noktasında da birini takip ederim. O biri ki mukallit olan biridir. Hmm. O zaman onun kurallarıyla sen onun imamını yargılayacaksın. Bu hiç hoş olmayan, aklen, yani akli senimin asla cavaz vermeyeceği bir şeydir. Dolayısıyla biz bu noktada yapmamız gereken, bu konuda bu hadis-i gören müstehit imamlarımız hı hı. ve o müştehit imamlarımızın görüşlerini bize aktaran o ehli ilmin ne dediği evet. Çünkü onlar bizden daha ithal edecek konumdadır. Hı hı. Günümüzde tahalle edenler onlardan daha ithal edecek kişiler değildir. Değil, evet. Bunu kabullenmemiz lazım. Evet. Peki buraya göre bakacak olursak, hadis-i serifte işte biraz önce dediniz ki Ahmed bin Hanbel Rahimullah rivayet evet. etmiştir. Sıhhatı şudur veya budur. Hı hı. Ki benim şahsi bir alanım değil zaten. Bu evet. konuda konuşabilecek bir kabiliyetim de yok. Ama burada kaynaklarımıza yani fıkhi olarak meseleye baktığımız zaman bir günahın diğer taraftan bir sevabı perdelemeyeceği gözükmektedir. Hani yanlış doğruyu götürür mü götürmez mi? Şimdi doğrunun yanlışı götüreceği ittifakidir. Ayet-i kerime var. İyilikler kötülükleri bertaraf eder. İnnel hasanat diye başlayan evet. ayet-i kerime. Peki kötülük iyiliği götürür mü? Eğer o kötülük şirk ise Allah muhafaza, imandan çıkmayı gerektiren bir eylem ise şüphesiz iman giderse ameller de gider. Evet. Ama eğer o eylem, yaptığınız o işlem, o fiil sizi iman dairesinden çıkartan bir işlem değil ise o günah günah olarak kalır ama diğer taraftan yaptığınız ibadeti taraf etmeyecektir. Hmm. Yani i̇nsana soğukluk verir, manevi olarak hazını kırar, şöyle yapar, böyle yapar. İleride o ibadeti yapmaktan vazgeçirir. Eyvallah orada diyecek bir şeyimiz yok. Ama var olan bir ibadeti ortadan kaldırmayacaktır. Şimdi kişinin şehit olması, gerçek anlamda şehit olması büyük bir sevaptır. Kişinin borçlu olarak ahirete gitmesi ayrı bir işlemdir. Hı hmm. hı. Peki borçlu olarak ahirete gitmiş olan bir kimsenin bundan dolayı muhakazaya tutulmuş olması diğer taraftan şehitlik mükafatı almasına mani midir? Değilir. Değil. Hattı zatında bununla alakalı merhum i̇bn Abidin'in haşiyesinde çok acayip ifadeler bile vardır ki yanlış anlaşılmaya sebebiyet verme ihtimalinden dolayı burada paylaşmak istemem. Ama özel, birebir meselelerde, yani birebir karşılıklı muhatap olunacak noktalarda bunu konuşuruz. Yani insanın e, yaptığı bir günah dahi olsa, o günahın üzerindeyken bir e, sevabı veyahut bir fazileti elde edebilecek bir işlem yapacak olsa, o ayrı o ayrı olarak değerlendirilir. Hmm. Ama bunu yani hadis-i şerife aykırı mıdır? Değildir. İllaki onun e, bir yorumu vardır. Şöyle bile yorumlanabilir ki farklı bir hadis-i şerifte Bukhari'de rivayet edilen olsa gerek men aza'en velennas yurid eda'e tallahu an her kim ödeme niyetiyle borç alırsa Allah o borcu illaki ona ödettirir. Her kim ödememe niyetiyle borç alırsa Allah o borcu onu ödettirmez. Burada kişinin borç edinmedeki niyeti de önemli, gayesi de önemli. Ödeme niyeti var mıydı yok muydu? Burada zaten kişinin ödeme gayesiyle bunu yapmış ise diğer taraftan Mevla Teala Hazretleri bir şekilde o borcunu ödettirir veya bir şekilde karşı tarafın hakkını ona helal ettirecektir. Ettirir. Yani e, bizim hüsnü zannımız bu yöndedir. Ama e, niyeti hıyanet ise onun vebali, onun muhakazası ayrıdır. Diğer taraftan bir fazileti de elde etmiş olursa o fazileti de muhafaza ederek eğer ahirete giderse diyecek bir şey yok. Ama tabii onun garantisi de kimsede yoktur. Yani evet yaptığın ibadetin sevabını alacaksın ama o ibadetin sevabını zayi etmeden ahirete gitmek gerekir. O zayide Allah muhafaza imanı muhafaza ederek ahirete gitmek hmm. gerekir ki insanın yapmış olduğu o günahlar e, Allahu Azimüşşan'ı haşa gücendirecek bir günah olursa son nefeste faturası çok ağır dahi olabilir ki Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Aminşallah. O yüzden netice olarak söylememiz gereken belki şu olur. Ee, hadis-i şerifi manasını ulemaya, fukahaya bırakmakla beraber ne anlamamız gereken bir insan borçlu dahi olsa, şehit de olsa şehit mükafatını alır, borcundaki niyeti neyse ona göre de ahirette muhakazasını olacaktır. Evet. Buna göre bir insan ödeme gayesiyle borç almışsa ve onu ödeyebilecek bir durumdayken ahirete intikal etmişse zaten bu tehlikesine tahallük edecektir bir şekilde ödenecektir. Hı -hı. Ödeyecek maddi bir imkanda bırakmamışsa ahirete kalmıştır. Hı -hı. Niyetinden dolayı Mevla Teala Hazretleri o karşı tarafın hakkını belki kendisi üstlenir Hı -hı. veyahut da birinin kalbine merhamet bir yumuşaklık verir. E, onun borcunu kişi üstlenir. Yine bu insan temiz olarak ahirete gitmiş olabilir. Zaten önce Rabbimiz buyuruyor kulakıyla gelmeyin. Evet. Diğer her türlü şey. Yani burada bilerek, bilinçli bir şekilde Hı -hı. kul hakkıyla gelmeyin. Ya yani insanın gayri ihtiyarı böyle bir şey de olduysa Orada zaten tövbesi, istiğfarı, Mevla'ya karşı yakarışı Mevla Hazretleri'nin affını talep Hı. etmesi inşallah vesile olur bunların bertaraf edilmesine. Hocam bu soru programı programımız sonuna geldik. Son olarak dua bağımına neler sayarsınız? Rabbim e, İslam'ı, dinimizi hakkıyla anlayabilmeyi ve anladıklarımızı da amel safhasına sokabilmeyi cümlemize nasip edesin. Son nefesimize kadar ehl-i sünnet çerçevesinden ayrılmaktan cümlemizi muhafaza edesin. En önemlisi olan budur inşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun Anladım. hocam. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizlerle sorularınızı ilmihalet.lalegül.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Lalegül TV WhatsApp hattı yine soru gönderebileceğiniz bir diğer adresimiz. Aynı zamanda yine ilmihal.com.tr adresinden, lalegül.tv.com.tr adresinden yine programlarımızı tekrardan izleyebilir. Aynı zamanda soru cevap şeklinde de yine bu soru cevaplara ulaşabilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hepiniz Mevla'yı emanet olun. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.